31-32. ayetlerin Risale-i Nur'a işaretlerini istihraç etmeye muvaffak olan Ahmet Nazif ve oğlu Salahaddin, Risale-i Nur'un ehemmiyetli şakirtlerinden olduğundan, Salahaddin'in şu fıkrası, 27. mektubun fıkraları içine girmeye layıktır. 1358 senesi, Danzik'ten çıkan bir kıvılcım, Avrupa içerisine sür'atle yayılarak, büyük bir yangın halini aldığından, bütün milletler seferi vaziyetinde bulunduğundan, Türkiye'de kısmi seferberlik yaptı. 1359'da 27-28-29 doğumluları silah altına aldı. Bu meyanda, Risale-i Nur talebelerinden Mehmet Feyzi ve ben gibi küçük talebeler de bir hikmete binayan askere alınmıştı. Haşiye, Feyzinin ve Salahaddin'in asker olması dolayısıyla, Üstad, hafif tebessüm ederek, sizi onlar alamazlar, vazifeniz var, davet ediliyorsunuz, çünkü lisanla olmasa da hal ve etvarınız o vazifeyi görecektir dedi. Hakikaten Selahaddin asker olduğunda mübarek Ramazan'da İzmit'in Tavşan Tepesi'nde havanın müsaadesizliğine rağmen yine cemaatle teravih namazı kıldırması ve alayın Hadım Köyü'ne kalkması Ramazan'ın 27, 28, 29. günlerine tesadüf etmesi dolayısıyla oruç ve namazını vapurda Kadir gecesini de Hadım köyünde, istasyon rampasında, yağmurlu soğuk bir havada, müşkilatla bulduğu suyla abdest alıp, sandık kapağı üstünde kılması ve geceyi yük vagonları içinde, acı bir vaziyette, şükürlerle geçirmesi, sair neferattaki hissi diyaneti heyecana getiriyordu. Bir ders hükmüne geçerdi ve Balaban köyünde, bayram namazından evvel, askeri ve sivil eşhasa, köy camiinde namaz hakkında dördüncü sözü aynen okuması ve Risale-i Nur'la vaazda bulunması, kardeşim feyzi dahi aynen bulunduğu kıtada, daha tesirli bir tarzda, manevi lisanı hal ve kal ile ders vermesi, bil fiil üstadının nutkunu tasdik eder. 27-28-29 tarihi, mübarek günlerin en meşekkatlisiydi. Türkiye'de, 1359'da, yirmi yedi, yirmi sekiz, yirmi dokuz kuralları askere alınmıştı. Bu tevafuk dahi keramete bir letafet katar. Salahaddin. Üstadımız yalnız altı yedi ay kadar, Risale-i Nur'un intişarı hususunda başka muhitte bulunmamız icab ettiğinden, kalp fikir ve avucunu cenabı ı Hakk'ın rahmetine açtığı, manen anlaşıldığından, Bu duasının kabulü Risale-i Nur'un mühim bir kerametinin neticesi olarak başka muhit askerlik vazifesi içinde Risale-i Nur'a hizmet için gönderildik. 6 yedi ay sonra Feyzi ve Salahattin vazife-i neşri yaptıktan sonra mezkür kur'aların en tehlikeli bir zamanda Alman orduları Romanya'yı işgal, Bulgaristan'ı tazvik, İtalya'da Yunanistan'la harp ettiği bir sırada terhisleriyle o keramet anlaşılmıştır. Haşiye 1 Evet, üstadım bana Mu'cizat-ı Ahmediye'yi, kardeşim Hüsrev tarzında yazdırıyordu. Ben yani feyzi, bir parça tembellik ettim. Birden, yirmi sekizlilerle askere istenildim. Yine üstadım dedi, Mu'cizat-ı Ahmediye'yi yaz, seni şimdi vermeyeceğim. Başladım, o emir bir hafta geri kaldı. Tekrar bir arıza ile yazı noksan kaldı, tekrar askere çağrıldım. Yine üstadım, git yaz dedi. Ciddi çalışmaya başladım. Fevkal me'mûl, ikinci defa emir geri kaldı. Bir hafta sonra, tekrar bir mazerete binaen yazıyı bıraktım. Üstadım dedi, senin şimdi vazifen Risale-i Nur noktasında askerliktedir. Birden bir emir geldi, bir şefkat tokadı yiyip vazifeme gönderildim. Cenâb-ı Hakk'a şükür Risale-i Nur'a çalıştım ve çalıştırıldım. Üstadımız bize söylediği gibi 6-7 ay sonra terhis edilip üstadıma kavuştum. İnşallah bu kabahatim de affolmuştur. Hem Risale-i Nur'u hem bizi Hizmeti Kur'aniyede eden Hüsnü ve Rüştü ve Sabri gibi kardeşlerimi şefii tutarak bu kusurumun affını üstadımdan istedim. Ben itiraf ediyorum, tembelliğimin neticesi olarak bir şefkat tokadını yedim. Feyzi Hem Selahaddin emsalinden bir ay sonra ordudan sevk edilmesi, İnebolu'da emsalleriyle beraber bulunmadığı memleket halkından bazı kimselerin gözüne batarak, müteaddit ihbaratta bulunmaları üzerine, askerlik şubesi tarafından reis, polis vasıtasıyla babasını şubeye cel bile oğlunun nerede olduğu sorulduğunda, oğlundan bir gün evvel gelen telgrafı göstererek, İzmit, deniz alayına mürettep olduğunu ve oğlunun kasten gitmediği, bir ay ticarete gittiği anlaşılmasıyla, babası Ahmet Nazif, serbest bırakılmasıdır. Hem maden direğine yazılıp, askerlikleri tehir edilenler içinde, her gün benimle görüşen katip bir arkadaşım, beni unutup kaydetmediği, sonra da o tecil edilenler, hem askere alındığı, hem de fena nazarıyla bakıldığı, ve Selahaddin, o nazardan kurtulmasıdır. Hem Selahaddin'in müretteb olduğu alaya, 15 gün geç iltihak etmesinden dolayı, bir ceza verilmeden ve hiçbir tavsiye muhtaç kalmadan alay yazıcısı olarak alınması, hem Salahaddin'in terhislerinde bakaya erlerin üç gün dahi olsa mahkemeye verildiği halde kendisinin bir ay bakaya kaldığı halde bir ceza gelmeden terhis ve alay kumandanı ve yaverinin teessüründen gözleri yaşararak ayrılışı, Risale-i Nur'a ait bir keramet olduğu bizce kat'î kanaat gelmiştir. Hem bir vakit, Tosya'dan Kastamonu'ya gelirken, beraberimde Risale-i Nur'un lem'a ve şuaları vardı. Haşr'e ait bir mefas okuyordum. Kamyon yokuşları tırmanıyordu. Havanın ve makinenin harareti bana ağırlık ve fikrime de, bu Risale-i Nur muazzam bir mucize-i Kur'aniyedir. Başka sahada mucize gösterebilir mi? Halbuki mucize, Enbiya aleyhimusselama mahsustur. Rasûl Ekrem aleyhissalâtü vesselamdan sonra mucize gösterilmeyecektir. Mülahazası esnasında kamyon müthiş sadmelerle 3 takla, yirmi beş otuz metreden aşağıya yuvarlandık. Şehadet getiriyordum. Yaralı mıyım diye kendimi yokladım. Yüz bin şükür hiçbir yaram yok. Korkarak doğruldum. Şoförün kafası gözü parçalanmış. Ah! Of! Çekiyor. Etrafımı tetkik ettim. Şoför tarafındaki kapı ve camlar hurdahaş olmuş. Benim tarafımdaki ince cam bile kırılmamış. O anda bunun büyük bir keramet olduğunu, mucize olmadığını ve bir daha böyle maceralı şeyleri tefekkür etmemek için kerametkârane gaybi bir tokat olduğunu anladım. Risale-i Nur Şiahetlerinden Salahattin Çelebi. Bismihî sübhâne ve innî şey'in illâ yüsbihu bihamdih. Esselâmu aleyküm ve rahmetullâhi ve berekâtühü biadad hurûfât-mâ erseltüm lenâ. Aziz kardeşlerim, ahir zamana işaret eden hadisin ahirinde mesela kelimeten tayyibeten keşeceratint tayyibetin ayetine dair 2 dakika içinde ve hadisin işaretini tahsi anında ani olarak mücmelen hatıra gelen işareti gaybiyenin gayet acelelik ile tevafuku cifrisinde zararsız bir küçük sey vuku bulmuş idi. O vakitten beri daha ona dikkat etmemiştim. Bu defa cidden ve hakikaten mübarekler heyetinin cem ve telif ettikleri laika risalesinin o ayete dair fıkranın kitabetinde bir kasti sehiv gördüm. O ihtardarane kasti sehiv benim kusurkerane sehvim bildirdi. O çok müdakkik ve çok mübarekler heyetine beni çok minnettar ve mesrur eyledi. Şöyle ki kelimeten tayyibeten makamı 1002 diye sehven yazılmıştı, tâ sayılmamış. Doğrusu 1011'dir. Risaletin nurun makamına 13 farkla tevafuk etmekle beraber izafeden tavsife geçse Risaletün Nuriyye olur. Bir ya ve ha ilave olur ve şedde gider bir nun noksan olur. Fakat tayyibeten'deki tenvin bir derece vakf olduğundan sayılmazsa tam tamına bir tek farkla medde sayılmazsa farksız olarak tevafuk eder. Hem manaiyetiyle iki ayet, iki cereyana işaretleri ve münasebetleri ve tetabukları çok kuvvetli bulunduğundan, nakıs bir tevafuk ve zayıf bir emare dahi kafidir. Hem böyle makamlarda, böyle büyük yekünlerde bu gibi küçük farklar zarar vermez. Ben tahmin ederim bu sehiv 5. ayetin işaretindeki sehiv gibi ehemmiyetli bir kısım işaret-i gaybiyenin anahtarı olacak ve bu muazzam ayet 33. ayet olmasına bir işaret idi.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 O iltifata karşı hissi şükran ve memnuniyet ve müteşekkirane sevinç, ne kadar ifratkârâne de olsa israf olamaz. Bu ihtar mücmelini iki cihetle izah edeceğim. Birincisi, Her şeyde ne kadar cüz'î de olsa bir kast ve iradenin cilvesi bulunmasıdır. Tesadüf, hakiki olarak olmamasıdır. Evet, kesretin en çok dağınık ve en ziyade tesadüfe verilen, kelimattaki hurufatın vaziyetleridir hususan kitabette, madem hiç münasebeti olmayan ve ihtiyar beşeri karışmayan hurufatın vaziyetlerinde bir tenasüp, bir nizam bulunuyor, elbette bir irade-i gaybî tahtında vaziyetler veriliyor. Hiçbir şey, daire-i ilim ve kudretinden hariç olmadığı gibi, daire-i irade ve meşiyetinden dahi hariç değildir ki, böyle cüzi ve dağınık şeylerde dahi bir tenasüp gözetiliyor ve tanzim ediliyor ve o tanzim içinde ve irade-i âme cilvesinde, bir inayet-i suretinde, Risale-i Nur'a bir imtiyaz nev'inde hususi bir teveccüh ve iltifat görülmüş. Ben bu derin meseleyi görmek için, işarat-ül-i'caz tefsirinin tevafukatına dikkat ettim, kat'î bir kanaat ile o sırrı bildim ve hissettim. İkinci cihet Nasıl ki çok mübarek ve kudsî büyük bir zat, gayet fakir ve muhtaç bir adama, ümid edilmediği bir tarzda, İltifatkarane bir kapta bazı kağıtlara sarılı bir hediye ihsan etse elbette o dicare adam o pek büyük zata karşı hediyenin binler mislinden fazla teşekkür etmek ister ve bin o hediye kadar kıymetli bulunan o hediye ile gösterilen iltifatına karşı ne kadar teşekkürde israf ve ifrat etse de makbuldür ve o çok mübarek zatın o hediyesine sardığı kağıtları da teberrük deyip şeker gibi yese Hatta o hediye içindeki cevizlerin sert kabuklarını da teberrük diye ekmek gibi yutsa ve o hediyenin kabını mübarek bir kitap gibi öpse ve başına koysa, israf olmadığı gibi, aynen öyle de. Risale-i Nur yüzünde irade-i âmme, inayet-i iltifatını tevafuk zarfı ile ihsan edilmiş. Elbette tevafuka dair tafsilat, tasvirat, fiili teşekküratın bir nevidir ve sevincin ve minnettarlığın heyecanlı tereşuhatıdır kusura bakılmaz. Evet böyle bir zatın iltifatını gösteren maddi 40 para ihsanına karşı 40 bin teşekkür edilse israf değil. İkinci mesele ben hem kendimde hem bu yakındaki Risale-i Nur talebelerinde şuhuru muharremeden sonra bir yorgunluk ve şevkte bir fütur görüyordum. Sebebini vazıhan bilmiyordum. Şimdi eskide söylediğim tahmini sebep hakikat olduğunu gördüm. Şöyle ki Nasıl maddi hava fena ise fena tesir ediyor manevi hava da bozulsa herkesin istidadına göre bir sarsıntı verir. Şuhuru selase ve muharreme de alemi İslam manevi havası umum ehli imanın ahiret kazancına ve ticaretine ciddi teveccühleri ve himmetleri ve tenvirleri o havayı safileştiriyor, güzelleştiriyor. Müthiş ârizalara ve fırtınalara mukabele ediyor. Herkes o sayede ve sayesinde derecesine göre istifade eder. Fakat o şuhuru mübareke gittikten sonra adeta o ahiret ticaretinin meşheri ve pazarı değiştiği gibi dünya sergisi açılmaya başlıyor. Ekser himmetler bir derece vaziyeti değişiyor. Havayı tesmim eden buharat-ı muzahrefe o manevi havayı bozar. Herkes derecesine göre ondan zedelenir. Bu havanın zararından kurtulmak çaresi Risale-i Nur'un gözüyle bakmak ve ne kadar müşkilat ziyadeleşse, kudsi vazife itibariyle daha ziyade ciddiyet ve şevkle hareket etmektir. Çünkü başkaların füturu ve çekilmesi, ehl-i himmetin şevkini gayretini ziyadeleştirmeye sebeptir. Zira gidenlerin vazifelerini de bir derece yapmaya kendini mecbur bilir ve bilmelidirler.